Sübhanakellahul alim Ahkaf suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim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 وَالَّذ۪ينَ De ki, Söylesenize, Allah'ı bırakıp taptığınız şeyler, Yeryüzünde ne yaratmışlar? Göstersenize bana. Yoksa onların göklere ortaklıkları mı vardır? Eğer doğru söyleyenlerdenseniz bundan evvel size indirilmiş bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin. Oy.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 Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, hakikat kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmez. O, sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O, bağışlayan, esirgiyendir. <gülüyor> Olé de ki ben peygamberlerin ilki değilim Bana ve size ne yapılacağını da bilmem Ben sadece bana vahyedilene uyarım Ben sadece apaçık bir uyarıcııyıım Olme <gülüyor>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 Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bunlar cennet ehlidirler Yapmakta olduklarına karşılık Orada ebedi kalacaklardır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 the İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu kendilerine verilen doğru bir sözdür. ''Ula'itellezine <gülüyor> ونتجاوز عن في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Ana ve babasına ''Öf be size, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni mi tekrar dirilmekle tehdit ediyorsunuz?'' diyen kimseye, ana ve babası Allah'ın yardımına sığınarak ''Yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın vaadi gerçektir.'' dedikleri halde o ''Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.'' der. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında azabın gerçekleştiği kimselerdir. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. ''Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını verir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz.''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 Kavminin kardeşini an. Zira o kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği ahkaf bölgesindeki kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum demişti. ''Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Hadi doğru söyleyenlerden sen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir.'' dediler. Ancak Allah'ın katındadır. Ben size bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum, dedi.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 Dinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Nitekim onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.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 Beeple I'm <laughs> so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 Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için Tanrı edindikleri şeyler kendilerine yardım etselerdi ya? Hayır, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca susun demişler, Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ve <gülüyor>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 inkar edenlere ateşe sunulacakları gün nasıl bu gerçek değil miymiş denildiğinde evet Rabbimiz andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın der. Ve yok. <gülüyor> halde peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme. Onlar vaat edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helak edilir mi hiç? Of I Kodakallahu'l-azim Muhammed Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır. Bismillahirrahmanirrahim <Gülüyor> İman edip yararlı işler yapanların, Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş, ve hallerini düzeltmiştir. <Sessizlik> <gülüyor> Bunun sebebi inkar edenlerin batıla uymaları inananların da Rablerinden gelen Hakk'a uymuş olmalarıdır. İşte böylece Allah, insanlara kendilerinden misallerini anlatır. İnkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın. Savaş sona erince de Artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Ve İlham! Gönüllerini şahat edecek ve onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. ''Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.'' İnkar edenlere gelince onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bunun sebebi Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Zalike <gülüyor> bi Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmezler mi? Allah onları yere batırmıştır. Kafirlere de onların benzeri vardır. <gülüyor> Allah'ın inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kafirlere gelince onların yardımcıları yoktur. Muhakkak ki Allah inanıp iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyadan faydalanırlar, hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir. İn Senin canfaun Senin şehrinden ki ora halkı seni çıkardı daha kuvvetli nice şehirleri yok ettik. Onlara bir yardım eden de çıkmadı. Ve <gülüyor> Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işi kendisine güzel görünen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu?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 arasında seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne demişti diye sorarlar. Bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği heva ve heveslerine uyan kimselerdir. Amin! doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırır ve sakınmalarını sağlar. Onlar kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْنَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا تَأَلُّ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي Onların vazifesi, itaat ve güzel sözdür. İş ciddiye bindiği zaman Allah'a sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. <tuh> <gülüyor> Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı, ve gözlerini körettiği kimselerdir. Ulailkezizennalanehum Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına dönenleri şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. İnnellezîne undevû min Bunun sebebi onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bazı hususlarda size itaat edeceğiz demeleridir. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor. <gülüyor> bu Allah Allah bu var ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak bu Sıfettühümül melâiketü Bunun sebebi onların Allah'ı gazaplandıracak şeylerin ardınca gitmeleri ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. <Gülüyor> Kalplerinde hastalık olanlar yoksa Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? <gülüyor> Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir. <gülüyor> Allah uy Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirlence ve Haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. <Gülüyor> İnkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. İnnellehine keferu ve saddu'an İman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın. Yeah. İnkâr edip Allah yolundan alıkoyanları ve sonra da kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamaz. Üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. <Gülüyor>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 Eğer onları isteseydi ve sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz ve bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir toplum getirir. Artık onlar sizin gibi de olmazlar. Uh huh? Fetih Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik. Bismillahirrahmanirrahim Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.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 Erkeklerle Mümin Kadınları içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur.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 Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. <gülüyor> Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir. <gülüyor> Şüphesiz biz seni şahit müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik <Gülüyor> <Gülüyor> taki,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 Allah ona büyük bir mükafat verecektir. ممن كان سان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 Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Se'pulun <Sessizlik> lekennu قولون <Sessizlik> انسينتهم Aslında siz peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz. Ben... Kim Allaha ve Resûlüne iman etmezse bilsin ki biz Kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. <Gülüyor> Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. <Gülüyor>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 See <sweak> Köre vebal yoktur. Topala da vebal yoktur. Hastaya da vebal yoktur. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklara kan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa, onu acı bir azaba uğratır. <gülüyor>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 الشجرة فعلم ما في قلوب جب فأنزل سكينة عليه Yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir.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 وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. <Sessizlik>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 kente <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> onlar inkar eden ve sizin mescid-i ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar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 O zaman inkar edenler kalplerine tahsubu cahiliye tahsubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere Sükunet ve güvenini indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. İzzal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 dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. O!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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفا فاستغلظ فاستوى على سوقه Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir.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 edenler. Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Ya <Gülüyor> eyyuhallahu صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mafiret ve büyük bir mükafat vardır. Innalladzina yuboon aṣrāt. sana odaların arka tarafından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir İn Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. <Sessizlik>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 Yeah Ben, tın, ben...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 Soul <Sýstếng> of <Sýstếng>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 No! Minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. İnnemel mü'minûne ihvetun fe Ey mü'minler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir.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 I'm uh.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 çok esirgeyicidir ya yeah! sen insanlar Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Yeah.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 Al-Fatihah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 Peki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kul <gül> İslama girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar de ki Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın eğer doğru kimselerseniz bilesiniz ki sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur <gülüyor> Allah'a Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir. وَقُلِ الْعَظِيمِ كاف suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf şerefli Kur'an'a andolsun Bismillah Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da kafirler şöyle dediler. Bu şaşılacak bir şeydir. Bell Biz, öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu, akla uzak bir dönüştür. Biz, toprağın,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 Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdik. <Gülüyor> Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik. <Sessizlik> kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o suyla ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir. <Gülüyor> رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذا Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. Ağd ve Firavun'la Lut'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke Halkı ve Tübbâ Kavmide Bütün bunlar, Peygamberleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler. Olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. <gülüyor>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 Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. <Gülüyor> Sûr'a üfürülür. İşte bu, geleceği vaat edilen gündür. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Andolsun sen bundan gafletteydin. ''Derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir.'' yanındaki arkadaşı, işte yanımdaki hazır der. Şu emir verilir. Hadi ikiniz her inatçı kafiri, hayra bütün gücüyle engel olanı azgın şüpheciyi cehenneme atın. Allah'la beraber başka ilah edineni şiddetli azaba birlikte atın. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا جهنم كل كفار عميد. من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع Müşri'in arkadaşı der ki, Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. O esnada buyurur huzurumda çekişmeyin ben size daha önce uyarı göndermiştim Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz? O da daha var mı der? Yumlaqonul cehenneme mim Cennette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 Onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan nice nesilleri helak etmişizdir. Kurtuluş var mı? <Sessizlik> <gülüyor> Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. İnne fî zâlike Semmâ ve Hû biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. Ve lekad khalakuna Onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de, Rabbini hamd ile tesbih et. Fasbir ala ma yekuluna ve sebbih bi hamdi rabbike qabla tulu'i şensi ve qabla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 يَوْمَ, يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüşte ancak bizedir. <Sessizlik> o gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْقُمْ سِرَاءً ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. <Sessizlik> فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Zariyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Toz durup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara and olsun ki, Size vaat edilen kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Bismillahirrahmanirrahim وذاريات <تصفيق> <تصفيق> ذروة <تصفيق> İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan dönen döndürülür. وَالسَّمَاءِ <gülüyor> ''Kahrolsun o koyu yalancılar.'' ''Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir.'' Cezâ gününün ne zaman olduğunu sorarlar. Yes. <Sessizlik> o gün onlar ateşe sokulacaklardır. Yâvmâhûm <Sessizlik> Azabınızı tadın. Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte. <gülüyor> Şüphesiz ki,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 اَخِذ۪ينَ مَا Geceleri pek az uyurlardı ke seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi ve <gülüyor> bil mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. <Sessizlik> Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Ve fî enfusikum <Sessizlik> Sema'da da rızkınız ve size vaat edilen başka şeyler vardır. <gülüyor> Göğün ve yerin Rabbine and olsun ki bu vaat, sizin konuşmanız gibi kesin ve gerçektir. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış içinden bunlar yabancılar demişti. İzdahul aleyhi selam Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana getirmiş. Onların önüne koyup yemez misiniz demişti. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ Derken onlardan korkmaya başladı. Korkma dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Karısı çığlık atarak geldi. Elini yüzüne çarparak, ''Ben kısır bir koca karıyım.'' dedi. onlar bu böyledir Rabbin söylemiştir o hikmet sahibidir bilendir dediler كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم